Elhamdülillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala ekremil murselin ve ala alihi ve sahbihi ve man itteb'a hadiyih ve aşah ve ahya sünnetah ve rafa arayetah ve itteb'a sebilah ila yevmuddin Bugün aşura orucu ile ilcili inşallah bir hatırlatma yapacağız. Aşura günü azim bir gündür. Allah'ın azim günlerinden bir günüdür. Çünkü bugün ayın 11. ayın 29'u bugün salı günü. Önümüzdeki 6 gün sonra 12. ayın 5'i olduğu gün yani pazar ertesi 10 Muharram'dır. Muharram ayının 10'udur. 1433 senesinin Muharram ayının onu aşura cününe dengeliyor. Bu azim bir cündür. Faziletli bir cündür. Allah Subhanahu ve teala bu cünü azim cünlerden saydığı için bu cünde ibadet ve oruç almak nedir? Önemli bir şeydir. Salihlerin, enbiyaullahların, mursalinlerin neydir? Bu cünde ibadet etmişler, bu cünde oruç olmuşlar. Ondan dolayı bu sünnet bizim için de devam etmiştir. Bu sünneti ihya etmek için bir hatırlatmakta bulunacağız inşallah. Çünkü bu gün dediğimiz gibi azim bir gün olduğu için. Bu de o kadar azimdir ki bir sürü bu günün hakkında hadisler geldi Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz teker teker bu günün fıkhını hadislerini ibadetlerini anlamaya beraber çalışacağız inşallah ondan sonra soruları da inşallah birkaç tane soru da var bunun ilcinde onu da cevaplayacağız aşura günü neden aşura günü demişler çünkü aşura aşradan alınmış aşra on demektir Arapçada 10. gün muharram ayının 10. gününe aşura demişler 9. güne de tasua diyarlar yani 9. gün Aşura günü yani Muharram'ın 10. günüdür. Bu konuda da birçok uyduruk zayıf hadisler var. İşte bu günde bir sürü faziletler var. Hazret Nuh işte kurtarmış cemisiyle vesair peygamberler filan. Bu hadislerin birçok uyduruk olduğu için bunu biz zikretmeyeceğiz. Biz sadece sahih sünnetlerle bizim elimize gelen dört imamın kitaplarında olan bunun peşinde buların peşinde olduğumuz için sadece buların fıkhını e, ihya edip amel edeceğiz. Çünkü biz şöyle inanıyoruz. Resulullah'ın sün, doğru sünnetine uyan kurtulur. Ama eklenen, yen ölçülere ters gelen hadisler, yen fıkıhlar olar insanı kurtarmaz tam tersine engeller kurtuluşa. Onun dolayı her amel Resulullah'ın sünnetine uymadı. Resulullah'ın dediği gibi Bukhari Müslüm'de o amel nedir? Merdüttür. Aşure günü, yani Muharram'ın 10. günü ile ilgili bir sürü hadisler var. Bunlara tek tek bakacağız. Bunlardan da fıkıh istimbat edeceğiz. Çünkü bugün oruç olmak nedir? Özellikle oruç ibadeti bugün de sabittir. Birçok peygamberler yap orucu olmuşlar. Ondan sonra Resulullah olmuş. Ashab, tabi'in, etiba'u tabi'in. Dört iman bugüne kadar bize böyle geliyor. Bugün de orucu olup ibadet etmek. Onun hakkında hadisler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında. Hadisler söylemiş. O hadisleri zikredeceğiz. inşallah. Birinci mesele Ashura günü'nün orucu hakkında Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem gelen hadislere bir göz atacağız. Abdullah İbn Ebi Yezid diyor ki: İbn Abbas'tan duydum. Aşura günü orucu ile ilgili şöyle buyurdu. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah'ın amcasının oğlu bu ümmetin hibri yani en büyük alemlerinden birisidir. Diyor ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle duydum. Şöyle e, duydum. Ee, İbn Abbas'ı şöyle duymuş. Aşura hakkında şöyle demiştir. Ma alimtu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saama yomen yatlubu fadluhu ala al-ayami illa yom ve la shahran illa hada'l-shahr. Dürçi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilmiyorum ki bilmiyorum ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir günü özellikle seçerek oruç oldu illa ecir almak için bu cünü tahsis etti illaçe aşura cünü cününü özellikle araştırırdır oruculardır ve hiçbir ay ile özellikle araştırmazdır illa bu ay o da ramazanı kastediyor bir rivayette de diyor ki ben hiç görmedim Resulullah özellikle cünlerden bir cünü arasını illa aşura cününü bu rivayetler Buhari Müslüm'de geçiyor Demek ki burada neyi çıkartıyoruz? Resulullah özellikle bu günü oruç olmuş. Bu günü de oruç olmuş, teşvik etmiş. Resulullah'ı bir güne titizlikle o günü seçse anlamı gelir. O günde çok acır var. İkinci hadise gelirken Ebi, Ebi Katade'den radıyallahu anhu sahabi celil bir sahabi, yüce bir sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sıyamu yovma aşura ihtesebu alallahi an yukaffira sene, allati kabla. diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki diyor ki Aşura cününün oruz olması umid ederiz Allahu Teala'dan isteriz umid ederiz rica ederiz ve inşallah öyle de geçmiş seneyi ne yapar günahlarını siler bunu da kim rivayet ediyor İmam Müslim Tabii burada bir not düşmemiz lazım Alimlerimiz diyor ki Bu çihadisten delalet Geliyor ki innehu Önceki seneyi siler günahları Neyi siler küçük günahları Büyük günahları silmez Bir tane içki içiyor yalan diyor Bunlar büyük günahlar Bunları ne siler Buları tövbe ile bu oruç siler Tövbesiz Günahları silmez küçük günahları siler Küçük günahlar insan her zaman küçük günahlara düşür. Bilmeyerek yani ufak tefek günahlara düşer. Bunları inşallah bu oruç bir seneyi sıfırlar. Ama büyük günahları silmek için ne lazım? Tevbe lazım. O günahtan tevbe edeceksin. Çünkü bazı rivayetlerde var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Arafa gününü orucu olanı Arafa günü. Arafa günü ne gündür? Bayramdan bir gün önce hac, hac Beyram'ından bir gün önce e, oruç olan dokuzun, e, o, Arafat arefec gününün ne olur? Ki seneyi çafarasıdır. Aşura günü bir seneyi. Dürçi bir rivayette Resulullah diyor, "İmam derken amin. Amin. Siz de deseniz amin. Hepinizin amin'i meleklerden barabar olsa işte Allah sizi affeder." Bu, bu türlü rivayetler hepsine delalet alimler diyorlar. Böyük günahları değil, küçük günahları çaffaret eder. büyük günahlar ne zaman çaffarı olur? Ne zaman silinir? Ne zaman tövbe eden karine olsa? Tövbeyle beraber olsa. Çünkü bu, bu, bu türlü ibadetler, büyük ibadetlerdir. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslüm hadisinde diyor, beş vakit namaz Beş vakit namaz yani sabahtan önle, önleden akşam, cumadan cuma, Ramazanlar Ramazan'a diyor ki bu çaffara dirneğine aralarındaki günahlara. Böyük günahlar hariç. Ondan dolayı bu hadiste neye delalet ediyor? Bu hadis delalet ediyor ki böyük günahlar çaffarı olmaz, onlar özel tövbe ister ama küçük günahlar için nedir? Silinir. E bizim hep hepimizin, kardeşler hepimizin neye ihtiyacımız var? Hepimiz küçük günaha düşeriz. İhtiyacımız neye var? Bu küçük günahlarımız silinsin. Bu nedir? Ramazan e, aşura rama, e, orucu ile ilgili fazile, e, faziletidir. O orucun faziletidir. Şimdi ikinci mesele nedir? Bu orucu Resulullah faziletini göstermiş. Ama bu orucu sadece teşvik etmemiş emir emretmiş orucu olmasına. O hadislere bakalım. O hadislerde de İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Diyor, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde baktı Yahudiler. Yahudiler e, oruç oluyorlar Aşure gününü. Muharramın 10. günü. Dedi niye oluyorsunuz bu cünü or, oruç? Dediler bu salih bir cündür. Neden salihtir? Çünkü allah Teala Musa'yı aleyhisselam'ı ve Beni İsrail'i Fır'an düşmanlarından bu kurtardı. Denize yarıldı bu cünüymüş. Aşura cünü. Ondan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Dedi ben daha evleyim Musa'yı Musa'dan sizden. Onun için oruç oldu o cünü ve oruç olmasını da emretti. Ben daha evleyin Musa benim kardeşimdir. Tevhid kardeşimdir. O o bir peygamber, ben de peygamber. Onun için Resulullah diyor peygamberler. He? Ebna'i alad yani babaları birdir, anaları ayrıdır gibi. Yani tevhidleri, akideleri birdir, şeriatları ayrıdır. Hepsi nerededir? Allahu Teala'dan din, şeriatlerini alıyorlar. It, şeylerini alıyorlar vahiylerini. Ondan dolayı ben daha öyleyim. Musa benim kardeşimdir. Bir rivayette diyorlar, eee Hazret Musa bu günü şükretmek için oruç oldu. Allahu Teala'ya için Firavndan kurtardı. Fenehnu nusumu. Biz de bugün oruç oluruz Resulullah diyor. Bir başka rivayette bu günü de biz oruç oluruz o cünün tazimi için yani ne kadar yüce bir cündür bu rivayetler Bukhari Müslüm Ebu Davud İbni Maceder rivayet oluyor bundan dolayı bu cünden ilcili İmam Ahmet'te bir hadis var işte bu cünde diyor Hazret Nuh'un sefinesi Aleyhisselam'ın Cudi Dağı üzerinde durdu bir böyle hadiste var bu hadiste zayıftır hatta bunu İbn Kesir tefsirinde rivayet ediyor bu hadisin zayıf olduğuna e, ikrar ediyor bu hadis alimler e, hemen hemen neredeyse ittifak etmişler hadis zayıftır hele bununla ilgili bir sürü bu cümle ilgili dedik başka peygamberlerin işte Hazreti Süleyman'ın mülki dönmüş filan Hazreti Eyüp kurtarmış bunların hiçbirisi aslı yoktur evet burada Resulullah fıkıh nedir Resulullah diyor oruç olmuş ve o günün oruç olmasını emretmiştir bu e delalet ediyor. Aşura gün orucunun önemine delalet ediyor. <gülüyor> bir diğer hadiste eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den eee binti e, Ma'awiz radıyallahu anha diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde e, sabahı gönderdi bir elçi. Ansarların Ansar mahallesine Medine'nin atrafındaki ansarların mahallelerine gönderdi dedi kim bir oruç orucu olmuşsa devam ettirsin kim orucu olmamışsa sabah kuşluk saatinde kim orucu olmamışsa bu nidayı bu duyurunu duyduktan sonra orucuna devam etsin demiş ondan dolayı ravi diyor ki dürçü biz de bu günü oruç olduk. Bu günü oruç olurduk ve çocuklarımıza orucu öğretirdik. Camiye götürdük. Avuştururduk çocukları hatta ağlamasılar bu gün oruç Bizden yemek içmek isteseydi onlara oyuncak verirdik teselli et olsunlar. Bunu bu bu de kim rivayet ediyor? Buhari, Müslim, Muhammed ve Şeyh. Kütüb başka kitaplarda da var bu da neye delalet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün oruç o kadar önemli gündür ki demiş kim eğer oruç olmamışsa unutmuşsa yani bilmiyorsa fıkhını nereden tutsa çardır o kadar önemlidir kaçırtmasın yani ben kalktım kahvaltı ettim bilmedim ama ondan sonra haber geldi bugün aşuredır tutabilirim ondan sonra onun da biraz sonra fıkhına geleceğiz Sonra bir başka hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Seleme bin Akwa Akwa radıyallahu anhu diyor ki eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bir bir, bir adam oruç oldu dedi ki Amara raculen men min eslem. Yok bir bir bir eslem kabilesinden bir, bir bir adama emretti dedi ki insanlarda Seslen insanlara Seslen bu duyurunu duydur Men kâne ekele fel yasun Bekiyyet Çim oruç olmuşsa bu gün, Devam etsin Eğer çim yemek yemişse bu, Tutsun devam etsin Bu çünkü aşure günüdür Fe inne yevme Yevme aşura Bu da Bukhari Müslim rivayet ediyor Ne demektir Aşura günü o kadar önemlidir Ondan dolayı ne yapmış? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber göndermiştir. Abu Musa'l-Eş'ari'den bir rivayet var. Diyor ki, Aşura gününde Yahudiler bu günü yüceltirdiler. Bu günü beyram ederdiler. Tam beyram havasında geçirdiler. Beyramları cibidiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Biz tutarız bunu. Biz tutarız bu orucu. Bir rivayette İmam Müslüm'ün rivayetinde Heyber gününde Aşura gününü e, e, e, Yahudi Heyber Yahudileri oruç tuttular. Resul, beyram ediyorlar. Bir de çoluk çocuklarına ne giyirdiler? Temiz elbiseyi süsleniyordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi? Siz bunu tutun demiş. Orucu tutun. Bu da Bukhari Müslüm'de geliyor. Yahudiler süslenirdiler. Çoluk çocuklarına temiz elbise giydirdiler. Bu günü bayram ederler. Ama bize ne emretmiş Resulullah? Bu günü oruç tutarız. Ama bu günü biz bayram etmeyiz. Bu günü sadece oruç tutarız. Bayram etmek bu günde süslenmek, fazla değişik yemek yemek, elbise giymek, çeki düzen vermek kendisine özellikle bu günde öyle bir sünnet yoktur. Sadece oruç olup ibadet sünneti var. Bir başka rivayette de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aynen bu, bu, bu şeyi demiş bu da Nisa'i i̇bn Mace'de İmam Ahmet'te içim oruç olmamışsa sonra haber oldu aşuredir tutsun devam etsin ne kadar önemlidir şimdi bir bab daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orucu aşura orucunu şimdi emretmiştir ondan sonra aşura orucunda bazı rivayetlerde var, seçim olmuştur. İsteyen tutsun istemeyen tutmasın. Ne zaman oldu bu seçim? Alimler diyorlar Ramazan ayı ferz olduktan sonra. Çünkü aşura orucunu Resulullah Mekke'de de tutarmış. İşte Hazret Ayşe'den bir rivayet radıyallahu anh'e diyor ki kâne aşura yusamu kâble Ramazan aşura günü Ramazan Ramazan ferzinden önce tutardı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı ferz olduktan sonra Resulullah dedi isteyen tutsun istemeyen tutmasın serbest bıraktı bu da nedir? bir rivayette de aynen Hazreti Ayşe'den diyor ki e, tabi bu rivayetler Buhari Müslim'dedir. Hazreti Ayşe diyor aşura gününü mekkeri, müşrikler, kureyşler oruç tutardılar. Resulullah da aşure cünü oruç tutardı. Bu nereden kalmış? Hazreti İsmail'den, Hazreti İbrahim'den kalmış. Biz dedik peygamberler hepsi tutarmış aşure cünni. Demek ki bu Allah'ın bir sünnetidir. Yeri gögü yarattığından cünden. Bütün peygamberlere öğretmiş aşure cünü değerli cündür. O cünü oruç tutarız. İşte bak küffarı kureyşte de İbrahim İsmail aleyhisselam'ın dininden kalan dinlerden nasıl tavaf kalmış haç kalmıştır e, bular ama bular ne yapmışlar bozmuşlardır ama ana çizgisiyle haç kalmıştır işte ne kalmıştır bulara da Aşura günü orucu tutardılar Resulullah temetçere tutardır ama Ramazan ayı Medine'ye geldiler hele özellikle Yahudiler de tuturdu daha vatı tuttular Ramazan ayı 2. senede Medine'de ferz da ne oldu aşura günü tutan tutsun tutmayan da tutmasın yani ferzden döndü neye sünnete bu da Bukhari'de Müslüm'de rivayet oluyor bir rivayette Abdullah İbni Umer radıyallahu anhüma, aşura cahiliye cahiliyette surarlar felemme nezele Ramazan Ramazan ayı ferz olduğunda dedi isteyen tutar istemeyen tutmaz bu da nedir? Müslüm'de rivayet oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslüm'de de bir rivayette diyor ki اِنَّ عَشُرَ يَوْمٍ min اَيَّامِ اللَّهِ عَشُرَ Allah'ın cünlerinden azim bir cünlerinden bir cündür فَمَنْ شَاءَ سَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ İsteyen oruç olsun Böyük ecr var İstemeyen olmasın Yani bu nedir? Sünnettir Yani sünnet nedir dedik Tutsan çok büyük ecrün olur Tutmasan vabal almazsın ama Böyük ecirden ne olursun Mahrum kalırsın e Her musulman ne ister İster çok böyük ecir alsın Aynen işte Bu bu bu meseleyle ilgili Bir sürü hadis var Aşura gününü Kureyşler Mekke'de ne yapardılar Orucu olurlar İşte bu demek ki sünnettir peygamberlerden kalmıştır Bir rivayette aynen Buhari Müslim'de Muaviye İbn Şüfyan radıyallahu anhuma diyor ki: "Seme'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem يقول: "Haza yawmu Ashra, bi'l-ashra cün, günüdür, değerli bir gündür. Ve lem yaktubullah aleykum siyâme. Orucunu Allah Teala üzerinize farz etmemiş. Ve ana saimun. Ben ama oruçluyorum oluyorum günü. "Femen men sha'a falyusum, isteyen olsun. Ve men yuftur, falyuftur, olmasın." Bu da Buhari Müslim'dedir. Bu neye delalet ediyor alimler diyorlar? Alimler diyorlar ki bu delalet ediyor ki bu oruç sünnettir, sünnettir. Olsam böyük ecrin var, olmasam böyük ecirden mahrum kalırsın. Ama günah ve yoktur. Çünkü ferzi tercih etmiyorsun. Bir rivayette de Abdullah İbni Mesud'da Aşura gününde insanlara yemek ikram ederdir. Bu cün Aşura günüdür diyerdir. Ne derdir? Katkana yusa'a mukabilen yenzir Ramazan. Ramazan ayı ferz olmayan önce biz bunu tutardık. Ramazan ayı geldikten sonra isteyen tutar istemeyen tutmaz. Yani bazen oruç olurmuş bazen olmaz mı? Müslim'de diyor rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan önce tutardı Ramazan'dan sonra bazen terk ederdi. Cabir İbnü Şamura Radiyallahu anhu diyor ki, kana Resul sallallahu aleyhi ve sellem yağmuru bi siyami yevmel ashra. bizi de o güne teşvik ederdir. O günü de araştırıp tutardır. Ramazan ayı felemma furida Ramazan lem ya'muruna ve lem yanhana. Ramazan farz olduktan sonra ne bizi emrederdir ne bizi nehy ederdir. Yani sünnettir serbest bırakmış. Bu da Müslim rivayet ediyor. Alimler burada diyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayı ferz olduktan sonra önceden vücubuymuş vacibiymiş oluyormuşlar Ramazan ayı indikten sonra bu ne oldu mustahab oldu vücubtan çıktı vacib olan ne oldu İslam'ın rükunu Çinci üçüncü rükunu Ramazan oldu bu nafile oldu nafileye kaldı işte alimler ehl-i sünnet alimleri ne bundan ne çıkartıyorlar? Diyorlar işte bu gün sünnettir. Olanın büyük ecru var, olmayanın günah vabali yoktur. Ama bir Müslüman, akli selim bir Müslüman ahiretini Allah Allahu Teala'nı e, düşünen, e, Allahu Teala'yı seven, ahiret gününü düşünen, terazinin inceliğini bilen, fıkheden Müslüman neye her zaman teşvik eder kendini ve nefsini neye alıştırır bol bol amel yapmaya amel limitini çok yüksek tutmaya hatta kabul olmayan amelimiz çok olsa bile amelimiz çok olsa inşallah kurtarırız yoksa biz bu amelleri hiç iddia edemeyiz dört dörtlük yapıyoruz onun için bol bol amelleri yapacağız bir de alimler diyorlar ki sadece bu değil sünnettir. O olması müstehaptır ve sünnettir. Neden? Çünkü ehli kitaba muhalefet var. Ehli kitaba muhalefet var. Ondan dolayı sen bu günü ibadet ediyorsan ne yapacaksın? Bu günü de ehli sünnete muhalefet ederek yapacaksın. Bu da nedir? Bu da mesela pardon ehli kitap Ehli kitaba muhalefet ederek yapacaksın Yahudiler ne zaman Olurdular 10. günü olurdular Muharramın 10. günü Ashura günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neyi Teşvik etti dedi ki Ben seneye kalsam İbni Abbas rivayetinden radiyallahu Anhum'a dedi ki Beni Allah ömrümü uzatsa sene, Önümüzdeki seneye Ashura günün orucu oluşan Tahsu'ayı da tutarım Yani 9'u tutarım 10'u tutarım neden? Yahudi Yahudilere muhalefet edeyim. Yani onlar bir oruç tuturlar ben de tutmayayım. Çünkü bizde bir kaide var dinimizde arkadaşlar. Kaide nedir? Biz Yahudi Hristiyan'a, Ehli Kitab'a ve bütün kafirlere devamlı muhalefet etmemiz lazım. Onlara, onlardan ortak noktamız olmaması lazım. Çünkü burada bir kaide var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste Ebu Davud'tan rivayet olan ''Men teşebbehe bi kavmin fe minhum'' kim bir kavma benzese o onlardan haşrolur. Bir rivayette de el mer'u hep bir bir kuçişiyi sevsen onuyla haşrolursun kıyamet günde. Onun için biz onları ne severiz ne de onlara benzemeye çalışırız. Buradan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslüm'ün rivayetiyle dedi ki beni Allah ömrümü seneye bıraksa bu ne zaman söyledi bunu? Resulullah dedi orucu olduktan sonra dedi ben seneye ömrüm olsa dokuzu da tutarım çünkü Yahudiler ve Hristiyanlar da günü ne tuturmuşlar onuncuyu tuturmuşlar biz dokuzu tutarız ne olur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne zaman dedi hicretin dokuzuncu senesinde dedi ama subhanallah önümüzdeki seneye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emrini bitirdi vefat etti o zaman bizim üzerimize ne düşer? Resulullah'ın temennisini biz Müslümanlar canlandıracağız. İşte bir Resulullah'tan sonra sahabeler canlandırdılar. E tabiînler, atba tabiînler dört imam da bunu kitaplarına yazdılar. Ne yaptılar? Dediler: "Bu bu günü oruç olan daha güzel olur. Daha mükemmeldir. 9'u da tutsun onuyla. Yen de 9'u 10'u tutsun, 11'i tutsun." Ne oldu? neden? muhalefet etsin İşte bu da azim bir günlerden biri olduğu için e, e, bir gün önce bir gün sonra işte İbni Abbas radıyallahu anhum da şöyle vuruyor e, Türkü i Resulullah dedi ki sumu mu aşura aşura gününü orcu olun ve fihi fihil yehud. Yahudilere muhalefet edin sumu kablehu yevman evba'dahu yevman bir gün önce tutun yani bir gün sonra tutun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasılsam burada emir etmiştir. Bu da İmam Ahmet rivayet ediyor. Sahih bir senetle. Bu da e, İmam Ahmet e, gerçek bunun bu, bu hadisin e, bazı senedinde bazı alimler yine konuşmuşlar. Zayıftır. Hatta bazı alimler demiş eğer bu tam sahih olsa bu noktayı koymuştur. Ama bu birinci Müslim hadisiyle alimler diyorlar bu hadis o yani gerçi hadisin senedinde biraz e, konuşulmuşsa da ama şiddetle zayıf olmadığı için alimler bu hadisi kabul etmişler. Ondan dolayı ha, İmam Ahmed rahimeullah eee dermiş ki Aşura gününde ben yan 9 olacak 10 olacağım, 9 10 olacağım, yan 10 11 olacağım. Bunu da İbn Qayyim Zadil Miattef nakletmiştir. Bir de İbn Hacer rahimullah, alimlerimiz de bu konuda demişler, aşura günü oruç olmak üç üç kademelidir. En mükemmeli demişler, en mükemmeli bir gün önce oruç alacaksın, bir gün sonra alacaksın. Yani dokuzuncu Muharram olacaksın 10. Muharram Aşure'dir bir de 11'i tutacaksın. Bu üçünü tuttun mükemmeldir. Yen de ikinci kademe 9-10'u tutacaksın. 9-10'u yen 11. Bir. Pardon. Birinci meselede yen o, e, bir gün önce tutacaksın yen bir gün sonra. Yen de 9-10'u tutacaksın. Üçüncüde de alimler demişler ki de sadece onuncunu tutacaksın. Bu üçüncü kademesidir. Sadece ben o aş onu tuturum. Bir mahsur var mı? Hayır yoktur. Böyüç fazileti var. Ama bir gün önce, yen bir gün sonra tutsan ne olur? Fazilet mükemmelleşir. Çünkü Resulullah'ın burada neyi var dedik? Emri var. Neden? Sen Yahudilere muhalefet etmekte. Dolayı. İşte bu hadis çok önemlidir. Eyidir bazı alimler demişler ki üç gün tutacaksın, daha mükemmeldir. Bir gün önce, bir gün sonra. Yani dokuzu tutacaksın, onu tutacaksın, on biri tutacaksın. Bunu da, bunun üzerine bir delil yoktur tabi. Ama alimler demişler, daha mükemmeldir. Bunu İmam Ahmet'tendir rivayet var. Ama ne diyorlar? Eğer diyorlar, özellikle sen Muharram ayını tam hesabını tutamadın ihtiyatan bir gün önce bir gün tutarsın arasında Muharram çıkar de diyorlar ki bu e, e, Muharram ayı e, nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş 3 gün ayın her Arap ayının 3 gününü oruç tutan sanki bir seneye oruç tutmuş bu da nedir? bu Halimüslim'de rivayet var o da nedir? Dolunay günleri 13, 14, 15. Bu ayları oruç olan öyledir. Buradan den almışlar Ashura'yı da üç gün müstehabetmişler. Bu da işte e, e, alimlerimizin güzel görüşlerinden birsidir. İnsan, madem e, sünnete muhalefet yoktur burada, yapabilirsin. Bir mahsuru yoktur. İhtiyatan olsun. E, koyu muhalefet olsun bunlar da bir mahsur yoktur çünkü onlara benzemek bizim ümmette nedir bunlara benzemek ümmetimizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları teşvik etmiştir onlara benzememekten onlara kesinlikle hiçbir suratta benzemememiz lazım Yahudi Hristiyanlara işte e, burada alimler demişler yen aşura yen tesu'a bunlar nedir bunlar oruç günleridir. Yende 11. gün. Bunları oruç olmamız sünnettir. Bunlar hepsine rivayet delalet ediyor. Delalet ediyor bu azim olduğu günlerden birisi. Şimdi Şimdi ne önemli olan arkadaşlar Ashura günü yani Muharrem'in 10. günü Azim bir gündür. Allah'ın sevdiği bir günlerdendir. Hazreti Musa'yı bu günden Kur'an'dan kurtarmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ferz olmadan önce bu günü oruç olmuş. Ondan dolayı bu günü teşvik etmiştir. Oruç olduktan sonra bu günü sünnete çevirmiştir. Bu gün azim bir gündür. Bu gündü biz de oruç olacağız. Yen 9'u 10'u olacağız. Yen 10-11 olacağız. Üçünü de olsak bir mahsuru yoktur alimlerimizin görüşlerine göre daha mükemmel olur inşallah bir de bu cünde dedik ki Yahudi Hristiyanlara muhalefet edeceğiz. Yahudi Hristiyanlar da rivayette geçtiği gibi bu cünleri yaparmışlar? beyram edermişler biz mi beyram ederiz bu cünleri? hayır. beyram etmek aşura cününde özel ibadetler yapmak kına, Kur'an okumak sevincimiz olmak, temiz elbisemiz girmek bu Yahudilerin neyindendir? yollarındandır. Bu günlere de biz öze, e, genellikle katılmarız. Hiçbir alimlerimiz kesinlikle bu günlere izin vermemişler. Dört imamın mezhebinde de bütün alimler ittifak ederek bu hiç hiçbir diğer günden farkı yoktur. Diğer günden farkı sadece bu gün azim gün olduğu için oruç ibadetiyle ihya ederiz. Cenel ibadetlerde o da olur. Kur'an okumak, namaz kılmak bir mahsulü yoktur ama bu, bu günçün bu kadar namaz, bu günçün bu kadar cüz Kur'an da yoktur. Her şey ibadet mutlak bırakılmış. Sadece orucun sahihlen gelen e, senedi var. Onun haricinde ne zayıf hadis, ne mevzu hadis, bu günün fazileti, bu günün bilmem filanı yoktur. Sadece bazı ehli bid'at Rafiziler özellikle ehli bid'at Rafiziler. Rafiziler de nedir? Aslında batinilerdir. Batiniler nedir? Di i̇çten bir şekil inanıp dıştan bir şekil gösterir. Bunlar da ehli beyti seviyoruz diye Hazret Ali'nin şiasindeniz diye iddia ederler. Ama bunlar asıl ne diler? Asıl ne Hazret Ali'yi seviyorlar ne ehli beyti seviyorlar ne sahabayı severler. Sahabayı tam tersine tekfir ederler. Bunlar ne yapıyorlar? Bu cünde ee, muafakat olmuş Subhanahu ve Taala'nın hikmeti gereği aşuranın 10. gününde hazret hüseyin resulullahın sallallahu aleyhi ve sellem sıptı yani kızının oğlu torunu bu günde katl olunmuştur o mübarek zat bu günde zındıklar tarafından bir, bir nevi bir nevi cahiller fasikler tarafından Bular ne olmuş? Çufada katl olunmuş. O, Hazret Hüseyin ve yanında olan bazı kardeşleri ve bazı çocukları bu günde katl olunmuşlardır. Ama bu katl olmak bu den gelmiş bu güne. Alimler diyorlar bu güne den gelmesi ne demektir? Allah subhanehu ve teala ne yapıyor? İnsanları e, e, tecrübe etmek için. Baksın bunlar fitneye düşerler müteşabih ayetler gibi. Onun için bu günde Hazret Hüseyin katledilmiş bu günü ihya etmek, yemek dağıtmak, kendilerini döymek kan dökmek bu günde çim beslemek bu günde intikam duygularını beslemek bu günde bunlar hiçbirisi dinimizde özellikle Ehl-i Sünnetin hiçbir kitabında bu yazmaz. Tam tersine Hazret Hüseyin radıyallahu anhu. Bu cünde biz seviniriz. Neden seviniyoruz? Çünkü Hazret Hüseyin'e Resulullah ceddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermiştir. Demiştir sen şehitsin. Hem de şehit değilsin sadece. Cennette cenzlerin efendisisin. Şehitlerin efendisisin. Seyyidi şebabi ehli cenne müjde vermiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir de bir kaide daha var insan imanına göre iptili olur en büyük iptili olan peygamberlerdir son olardan sonra salihler olardan sonra olardan bir derece bir derece bir derece böyle imanı zayıf olanlar imanın ne kadar cücülü oldu o kadar iptili olursun en büyük denedir de nedir katildir biz seviniriz bu cünde Allah Teala şahadet ikram etmiş ona şahadette nedir cennette en büyük menziledir Şehitler nerede olur? Resulullah'ın, Enbiyaullah'ın erşin altında Firdausu Ali'de olur. Onun için şehit, Hz. Hüseyin biz seviniriz. Bugün de şehit oldu. Ondan önce nasıl babası şehit oldu Hz. Ali? Bütün sahabeler, Hz. Ömer bu cünde şehit oldular. Bunlar için biz seviniriz. Allah bunları sevdi. Şehit aldı yanına. Ama bunların bu günde, Aşura gününde, hiçbir rivayette yoktur bugün de kendimizi döyelim yas tutarım taziye tutarım ağlanı ağlayalım mı kendimizi döyerim bunlar hiçbirisi dinimizde yoktur bunlar ta 3 400 senesinden sonra 500 senesinden sonra eklenildi bunlar asıl Hazret Hüseyin'i seven bugün de sevinir Allah Teala bugün de Hazret Hüseyin'i şehit kabul etti onu öldürenler fasıkları sever miyiz? Sevmeriz. Nasıl olur? Bir normal musulmanı öldüren bir musulmanı biz sevmeriz. Fekeyfe Resulullah'ın torununu öldüren? Onlar fasıktiler, facirdiler, içlerinde bir kısmı da zındık iydiler. Fitneciydiler. Munafik iydiler. İşte Hazret Hüseyin nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? diyor ki Hazret Hüseyin cennetin efendisidir, Cenzlerin efendisidir. Allah Subhanahu ve Teala ne diyor? Ve beşir sabirin sabredenlere müjde ver. Ellezîne izâ asâbet-hum O'lara onlara bir musibet geldi, ölüm musibeti ne derler? Kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi Biz Allah'tan gelmişiz, Allah'a döneceğiz. Elimizde ne var? Ulâike O'ların üzerinde ne var? Aleyhim selavâtun. Selavat nedir? Min Allah'tan ne var oların üzerine? Salat burada nedir? Zikir. Allah mel, mele, mele el ailede oları anır. So, sonra var rahme. Hem de rahmet verir. Ula'ike humul muhtedun. Olar hidayete varanlardır. Doğru yola gidenlerdir. Sırat-ı müstakimden cennete girenlerdir. İşte bugün de biz ne yapacağız? İnne lillâhu ve inne ileyhi raciun diyeceğiz. Sabirlere müjde verilmiş bir günde, Hz. Hüseyin'e müjde verilmiş bir günde. Onun için hadi sahih hadiste Buhari, Müslim'de ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Leysemin minna tamal Bizden değil kimse kim yanağını döydü Yen elbise ve şakka cuyub elbisesini yırtı. Bular cahiliyettendir. Ben bulardan beriyim. Ben bulardan beriyim." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Onun için bugün de biz bu Hazret Hüseyin ...nin meselesini aşura orucuyla ilgili karıştırmarız. İlakası yoktur. Bizim kitaplarımızda bu yazmıyor. Bu ehli bid'atin kitaplarında yazıyor. Ehli bid'atte e, sınırsızdır bidetleri Biz ne yaparız? Biz onların bidetlerine uymarız. Biz kendi e, yolumuza bakacağız. Yolumuz nedir? Sırat-ı hidayet olur. Ondan dolayı alimlerimiz bu rafizilerin yaptığı aşura ile ilgili aşura gününde nedir? birsi gerçek değil. Bunları kesinlikle terslemişler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çünkü diyor aşura günü bir sene orucu keffaresidir. Bir sene günahı çaffare eder Yahudilere muhalefet edin. Deme aşura günü kendinizi döyün. Resulullah bilseydi eee Hz. Hüseyin için bir şey var, onu da haber verdi. Niye haber vermedi? Vermedi. Neden haber vermedi? Çünkü bu bugün nedir? Ee, öyle bir şeyi yoktur bugünün. Sadece bu cünde oruç ibadeti var. Bunlar sonradan eklenenlerdir. Bu de aynen dedik ki, ne süsleniriz, ne püsleniriz, ne yemek yeriz, ne içeriz. Ee, normal hayatımız devam edecektir. Bugünün çünkü oruç meselesi var. Büyük fazileti var O büyük fazileti de orucu da İnsanı ne yapar bir seneyi Bir gün orucu olsak Keffar Bu gün neden azimdir Çünkü bu günde Allah Subhanahu ve teala Neyi kurtarmış Hazreti Musa'yı kurtarmış Bunlar sahihtir Biz sahih delillerden Ne yaparız yola düşüp Amel ederiz İşte En mükemmeli nedir Bugün de sarılarım Oruç olarım ondan dolayı bir gün önce yem bir gün sonra yem üçünde dedik oruç olarız. Eydir bazı arkadaşlar sorularında diyorlar ki eğer bizim Ramazan kazamız var bugüne den geldi onun için her ikisini bir yolda çıkartabilir miyiz? Şimdi arkadaşlar Ramazan kazası önceden Ramazan kazası olur sonra. Sünnet oruçlar olur. Bu kaidedir. Bu kaidedir. Önce Ramazan ayının şeyi olur, şey olur, şey olur, orucu tutulur. Ondan sonra kazan var ise kaza oruçları tutacaksın. Ama Ramazan ayı'ını tutmamışsın, gelip şünnet oruçlarını tutursun, bu olmaz. Önceden boynunun borcu olan kaza, Ramazandan kaza kalanları ida edeceksin. Eğer bir tane aşura gününde e, isterse e, bir gün önce bir gün sonrayı kazayla tutsun ama o güne de den getirsin muhalefet babından Mesela iki gün kazası var diyelim. Ne yapıyor? Dokuzu tutuyor. Onu zaten aşura tutmuş. On biri de tutuyor. Dokuzdan on biri Ramazan'dan kazalara sayıyor. Bu olur mu? alimler diyorlar evet bu olur bunun bir mahsuru yoktur çünkü o çücünü ramazan niyetiyle tutuyor hem de yahudiler Hristiyanlara muhalefet niyetiyle tutuyor İşte bunda bir mesele yoktur bir de e, biz dedik hadiste resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eğer kim e, kalkmışsa oruç e, değilse if, mesela kahvaltısını yapmışsa sonradan duyduğu aşura cündür oruç tutsa Ecri var mı? Evet, ecri var inşallah. Çünkü biz biliyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, niyet şarttır Ne de? Ferz oruçlarda, Adakta vesaire, Ramazan'da, Ramazan'ın kazasında niyet fecirden önce şerttir. Ama sünnet oruçlarda, mutlak oruçlarda Resulullah biliyoruz gelirdir Hazreti Ayşe validemize derdir yemek var mı önle saatinde? Yoktur bir şeyimiz ya Resulullah, Dermiş ben bugün orucum Yen yani kuşluk saatinde Orucum ben dermiş Onun için nafile e, Namazın e, aşura gününde de Eğer sen bilmiyorsan Ondan sonra tuttun orucunu Bir mahsuru yoktur Orucun sayılır Ama burada alimler çiğit laf ettiler Dediler ki e, Birincisi dediler ki e, Orucu sayılır bütün gün İkincisi dedi ki orucu sayılır sadece niyetten sonra. Mesela ben saat 10'da geldim, duydum bir aşuradır, ondan sonra oruc oldum. Ondan önce ben oruç değildim, su içtim vs. Ne yapılır benim için saat 10'dan oruç sayılır. Yani ecri, o bir gün oruç sayılır ama ecri ondan o sayılır. Ya bir rivayette işte zevalden önce, önleden önce değilse bir gün sayılır, önleden sonra olmuşsan yarım gün sayılır. Bu kavuller hepsi var bizim kitaplarımızda ama amel niyete göredir. İnşallah biz nereden kurtarsak bizim sinkardır. Onun için bu, bu şeyler çok önemli değil. Önemli olan biz ne yapacağız? Orucumuzu olacağız. Bu türlü ibadetleri de kendimiz araştırıp, araştırıp soracağız. Bu günleri canlandıracağız. İşte arkadaşlar benim nasihatim bütün kardeşlere ellerine bir not kitabı defteri alsınlar yani bir çağat parçası alsınlar günde senede ne kadar ay var ise faziletlerini yazsınlar ne kadar gün var ise faziletlerini yazsınlar o günde ne ibadet bir liste çıkar kendilerine o listede de önlerine koysular işte bu ayda oruç var namaz var ibadet var hepsini güncel çoluk çocuklarına atraflarına bunun davetini yapsınlar Ayrıca bunu sadece ezbere değil, bunun yanında o cümlen ilcili. Çünkü bid'etler, hırafetler, bozgunluklar çok var bizim kitaplarda maalesef. Sahih hadisleri cerçek dört imamın izinde giden alimlerden nekil yaparak bir bilgiyle toplaslar. Yani bir deneye davet ederken insan emir bilma'ruf yaparken ne yapacaktır? Aydın olarak yapacaktır. Yani o karşı tarafa söylüyorsun orucu ol niye? Dese orucu olayım. E Resulullah demiş bu biraz etkisiz olur. Ama desem bak Resulullah böyle böyle demiş Bukhari Müslüm'de geçiyor. Alimler de böyle demiş işte Hanefi mezhebinde geçiyor. O daha fazla vuku bulur. Bunu niye yapalım? Önce kendimiz için yaparım. Sonra bir insan bir ibadeti yapsa bizim için de onun ecri vardır. Onun orucu gibi onun için ne kadere civarısı aynensini ben de alırım. Bu sefer orucun 2'ye katlandı. Yen yani 3'e yen 4'e istemez misin 100'e 1000'e katlansın. İşte bu sünneti tebliğ et. Ama unutma baş düşman seni yine bırakmaz niyetini bozar riye kattırır içine. O zaman hiçbir şey sana kalmaz. Başkaları ecir alılar sana bir şey dönmez o ecillerden. Ama ne yapacaksın? Niyetini halisene demesiler filan bil, bilcilidir, filan sünneti uyguluyor. Bunu demesler Şeytan senin niyetini bozmamak şertiyle inşallah çok şey kazanacağız. Allah hepimizi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem doğru sünnetine uymaya e, nesip etsin. Onun yolunda gitmeye, onun sünnetini ihya etmeye, onun onun yaptığı gibi ibadeti yapmaya, ashabının yaptığı gibi dört imamın izine bizi muvaffak eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Seyyidil Mursalin, Nebine Muhammedin ve alali ve sahbihi ecmein.